İnşirah suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belinde büken yükünü senden alıp atmadık mı? Senin şanını ve ününü önünü uca mı mi? Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber de bir kolaylık daha vardır. Boş kaldın mı? Hemen başka işe kurul. Ve yalnız Rabbine yönel.